Vira bismillah diye başlayalım programımıza Karagöz'üm. Başlayalım Hacı Batım. Vira bismillah. Bugünkü konumuza çalıştın umarım. Çalışamadım efendim. Niye çalışamadın ya? Ee, elektrikler yanıktı. Elektrikler mi yanıktı? Yahu bari elektrikler kesildi falan dedi. Mazeret olsun. Yoo vallahi elektrikler yanaktı. Yani bizim amcaoğlu geldi de sabaha kadar onunla çay içti. Konuştuk durduk. bensin Karagöz tembel. Senle bu şekilde nasıl radyo programı yapacağız bilemiyorum. Hiç iyi bir partner değilsin kardeşim. Ya Hacıvat'ım merak etme sen, benim ağzım laf yapar. Sen konuyu hatırlat bana, ben coşarım. İyi, ee, hadi bakalım. Efendim, konumuz Çin malları. Çin, çin, çin, çin malları tamam ha, ha çin, çin, çin çin çin malları iyidir güzeldir her ülkenin kendine az meşhur şeyleri vardır Brezilyanın kahvesi evet. Almanların arabası evet. İngilizlerin anahtarı evet. hani İngiliz evet. anahtarı var ya o malum hani çok yaygındır İtalyanların pizzası evet. Çinlilerin de malları meşhurdur en ünlü Çin malı Çin setidir. uzaydan bile görünür ilk gören Neil Armstrong'dur. ya kara gözüm sen Çin mallarını övüyorsun. Ö, ö, övmeyecek miydim? Tabii övmeyeceksin Aa, efendim. Bu hem... Çin malları hem kalitesiz hem de ülke ekonomisine ciddi zararı var. Yapma ya. Ciddi zararı var. Evet. O, o zaman kötüliyim hacıvatım. Olabilir karagözüm. Buyur. <gülüyor> Bu Çin malları kötüdür. <gülüyor> Sonracım ha. kalitesizleri bir <gülüyor> defa. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? Ha, kullanışsızdır. Ondan başka neden ne bilir hacıvat? Kısa ömürlüdür. Ha. Kısa, ömürlü. Kı kısa ömürlüdür. Mesela Buruşlu genç yaşında ölmüştür. Ne yaptın efendim? Ne ahlakası var? Adam Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Çin malıyla ne ilgisi var onun? Doğru iyiydi öldür Hakk'ını yeme. Burüstü <gülüyor> iyi dövüşçüydü. Sinema sanatçısını çalar. gözüm. Şey. <gülüyor> sen mesela hiç Çin malı bir şey kullandın mı? ilk ilkokulda Çin mürekkebi kullandıydın bayağı iyiydi. Öyle değil efendim öyle değil. Yani eşya olarak. Haa bir, bir, bir cep telefonum vardı Çin malıydı hemen bozuldu. Hemen tamam. bak hemen bozulmuş. Nasıl bozuldu? Bizim olan kenefin deliğine düşürdü. E oraya sen de düşsen sen de bozulursun hacı var. <gülüyor> ne güzel espri sıkıştırdın. <gülüyor> <gülüyor> fululu bırak efendim. Fululu bırak. Bıraktım efendim. Mesela cep telefonundan bahsederek Çin mallarını kötüleyebilirsin. Tamam. Çin malı bir telefon aldım. Amcamı aradım. Telefonu halam açtı. Ne şimdi bu ya? Dur az oldu mu doğru diyorsun. Ah! Çin malı bir telefon aldım, babamı aradım, telefonu rahmetli dedem açtı. O kadar bozuktu yani. Olmadı efendim. O zaman Çin malı bir telefon aldım, telefon faturası acayip kabarık geldi. Onun telefonla ne alakası var Karagöz'üm? Yok mu Tabii efendim tabii. Programa konusuna hazırlanmıyorsun, sonra geveleyip duruyorsun. Ben seninle ne yapacağım bilmiyorum ki <gülüyor> ya. <gülüyor> Merak etme Hacı merak etme. Benim adım Karagöz. Yüzde yüz yerli malıyız. Bir şekilde koparırız evelallah. Allah ee, iyi. E, kapat bakalım programı, haydi. Efendim, Hak Dostum burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Af ...affola! <gülüyor>